116. Mektup Bu mektup Molla Abdul i Lahori'ye yazılmıştır. Kalbin selameti masivayı unutmaksı olduğunu bildirmektedir. Ey kıymetli kardeşlerim, mektubunuz geldi. Kalbin selameti için yazdıklarınız anlaşıldı. Evet, kalbin selameti onun masivayı unutmasına bağlıdır. Öyle ki zorla hatırlatmak isteseler hatırlayamamalıdır. Allah-u Teala'dan başka her şeye yani mahlukatların hepsine masiva denir. Bu hale fenai kalp denir. Bu yolun birinci basamağı bu fenaya kavuşmaktır. Bu fena vilayet derecelerine kavuşulacağının müjdesidir. Salikler alışlarındaki uygunluklara göre çeşitli derecelere yükselirler. Çok yükselmek istemeli, bunun için çok çalışmalıdırlar. Çocuklar gibi yolda önüne çıkan kozalaklara, cam parçalarına bağlanıp kalmamalıdırlar. Hadis-i Şerif'te Allahu Teala yüksek şeylere kavuşmak isteyenleri sever buyurdu. Dünya işleriyle çok uğraşmakta, dünya işlerine gönül bağlanmak korkusu vardır. Kalbin selamete kavuşmasına da sakın aldanmayınız. Yine geri dönülebilir. Dünya işleriyle elden geldiği kadar az uğraşınız ki dünyaya gönül bağlamak tehlikesine düşmeyesiniz. Dünyaya düşkün olmak felaketinden Allahu Teala'ya sığınırız. Dünyaya gönül bağlamamış olan fakir bir çöpçü, gönlünü dünyaya kaptırmış olan koltuktaki zenginden kat kat daha kıymetlidir. Birkaç günlük yaşamakta dünyaya gönül vermemek, hiçbir şeye düşkün olmamak için çok uğraşınız. Dünyaya düşkün olmaktan ve dünyaya düşkün olanlardan, aslandan kaçmaktan daha çok kaçınız. 117. Mektup bu mektup Molla Yar Muhammed Kadimi Bedahşii'ye yazılmıştır. Başlangıçta kalp hisse bağlıdır, sona varınca bu bağlılığın kalmadığını bildirmektedir. Mevlana Yar Muhammed bizi unutmamış. Kalp çok zaman his organlarına bağlıdır. Duygu organlarından uzak olanlar kalpten de uzak olur. Hadis-i Şerif'te göz görmeyince gönülden de uzak olanı buyuruldu. Bu hadis-i şerif kalbin duygu organlarına bağlı bulunduğu mertebeyi göstermektedir. Tasavvuf yolunun nihayetine varılınca kalbin his organlarına bağlılığı kalmaz. Histen uzak olmak kalbin yakın olmasını bozmaz. Bunun içindir ki tasavvuf büyükleri başlangıçta ve yolda olanların olgun şeyhin yanından ayrılmalarına izin vermemişlerdir. Bir şeyin hepsi yapılmazsa hepsini de elden çıkarmamalıdır. Bu söze uyarak bulunduğunuz yolu değiştirmeyiniz. Uygunsuz kimselerle arkadaşlık etmekten elden geldiği kadar sakınınız. Meyya şeyh, müzemmilin yanınıza gelmesini, saadete kavuşmanızın başlangıcı biliniz. Onun sohbetinde yanında bulunmayı büyük bir nimet biliniz. Vakitlerinizin çoğunu onun yanında geçiriniz. Çünkü kendisi ele az geçen nimetlerdendir ve selam. 118. Mektup Bu mektup Molla Kasım Ali Bedahşi'ye yazılmıştır. Allah adamlarına dil uzatmanın felaket olduğunu bildirmektedir. Bizi sevenlerden Mevlana Kasım Ali'nin yolladığı mektup geldi. İçindekiler anlaşıldı. Casiye suresi 15. ayetinde mealen, iyi iş yapan kendine iyilik etmiş olur, Kötülük yapan da kendine etmiş olur buyuruldu. Hace Abdullah Ensari Rahmetullahi Aleyh, Ya Rabbi, her kimi kovmak istersen bizim üzerimize saldırtırsın buyurdu. Farisi beytinde, korkarın ki dertlere gülenler tar olurlar, imanı kaybederler. Hak Teala bütün Müslümanları bu fakirlere inanmaktan ve onlara laf atmaktan korusun. İnsanların Efendisi hürmetine bu dualarımızı kabul buyursun. 119. Mektup Bu mektup Mir Muhammed Numan Bedaşi'ye yazılmıştır. Olgun olan bir büyüğün sohbetinde bulunmayı övmektedir. Mir Hazretlerinin kıymetli mektubu geldi. Bu yol aklın ermediği, şaşırdığı bir yoldur. Hadis-i şerifte bir kimseye deli denilmedikçe imanı tam olmaz buyuruldu. Aklı başından gidince çoluk çocuğun iş yerini bırakır. Şunun bunun düşüncesini unutur. Kalbin cemiyetine, temizliğine kavuşur. Dünyaya olan bu soğukluk sizin yaratılışınızda vardır. Fakat bitmez tükenmez olaylar bunu örtmüştür. Ne yapalım, bu ayrılıkta çok ilgisizlik hasıl olduğu anlaşılıyor. Bunu hemen düzeltmelidir. Bu güçsüzlüğü güç olarak düşününüz. Kendinizi bu ayrılıktan kurtarınız. Allah adamlarının toparlanması başkalarının toparlanmaları gibi değildir. Başkalarının toparlanmasına yarayan şeyler bunların dağılmasına sebep olur. Başkalarının dağılmasına sebep olan şeyleri yaparak kendinizi toparlayınız. Eğer başkalarının topluluğunda bunlarda cemiyet hasıl olursa bu cemiyetten korkmamalıdır. Bunun zararından kurtulmak için Allahu u Teala'ya yalvarmalıdır. Kendini başkalarının halleriyle ölçmemelidir. Çünkü sona varmadan önce olan mertebelerin hepsi çeşitli derecelerde birer noksanlıktır. Faresinin dediği gibi, dostun ayrılığı az olsa da az değildir. Tasavvuf büyükleri sona gelmeyen kimselere tasavvufu öğretmek için izin vermişlerdir. batın Buhari Kıdd-ı Sallahu yakup Yakub-i Çerhi'ye tarikatı öğrettikten ve birkaç konak ilerlettikten sonra ''Ey Yakub, bizden sana gelenleri sen de başkalarına ulaştır.'' demiştir. Böyle olmakla beraber kendisinden sonra Alaaddin'in hizmetinde bulunmasını ona emir buyurmuştur. Kazancının çoğuna Hacı Alaaddin hazretlerinin kuddisesi ruhu hizmetinde kavuşmuştur. Bunun için der ki Mevlana Abdurrahman Cami Nefat kitabında Yakubi Çerhi'yi önce Hacı Alaaddin müritleri arasına saymakta ikinci olarak da Hacı Nakşibend hazretlerine bağlanmaktadır. Sözün kısası bu gönül dağınıklığının ilacı Gönlünü Allah-u Teala'ya vermiş olanların sohbetidir. Böyle olduğu çok çok bildirilmiştir. Mevlana Muhammed Sıddık'ın fakirler sohbetini bırakarak ücretle askere gittiği işitildi. Yazıklar olsun, binlerce yazıklar olsun. Bir kimseyi en yüksek makamdan en aşağıya düşürmelerine yazıklar olsun. Askerlikte gönlünü ya toplayabilir ya da toplayamaz. Toparlayabilirse fenanır, eğer toparlayamazsan daha fenadır. Ya Rabbi! Bizlere doğru yolu gösterdikten sonra kalbimizi kaydırma. Sonsuz rahmetinden bizlere serp. İyilik yapan ancak sensin. 120. Mektup Bu mektup yine Nur Muhammed Numan'a yazılmıştır. Cemiyet sahiplerinin sohbetinde bulunmak lazım olduğunu bildirmektedir. Bir hazretleri unutmuş olacaklar ki bir selam ve bir haberle hatırlamıyorlar. Dünya hayatı pek kısadır. Bunu en lüzumlu şeylerde kullanmak gerekir. Bu en lüzumlu şey de kalbi toparlanmış olanların yanında bulunmaktır. Hiçbir şey sohbet gibi faydalı değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı sohbetiyle başkalarından daha üstün oldu. Peygamberlerden, başka herkesten hatta Veysel Karani'den ve Ömer Mervani'den daha üstün oldu. Halbuki Veysel Karani ile Ömer bin Abdülaziz bin Mervan son derece yükselmişler ve sohbetten başka kemalatın hepsine varmışlardır. Bunun için Hz. Muaviye'nin yanılması Resulullah'ın sohbeti bereketiyle o ikisinin doğru işlerinden daha hayırlı oldu. Bunun gibi Avr İbni As'ın yanlış bir işi o ikisinin şuurlu işinden daha üstün oldu. Çünkü bu büyükler Resulullah'ı görmekte ve melekle birlikte bulunmakta ve vahyi mucizelerini göstermekte imanları görerek inanmak oldu. Bu saydığımız üstünlükler bütün başka üstünlüklerin temelidir, kaynağıdır. Ashab-ı kiramdan başkası bunlara kavuşmamıştır. Veysel Karani sohbetin bu üstünlüklerini bilseydi hiçbir şey onun sohbetinden alıkoyamazdı. Bu üstünlüğe kavuşmak için her şeyi bırakırdı. Allahu u Teala dilediğine rahmetini saçar. Onun ihsanı boldur. Farisi'nin dediği gibi. İskender ı hayata kavuşamadı. Nimete kavuşmak zorla, zerle olmadı. Ya Rabbi, bu dünyada bizi o büyüklerin zamanında yaratmadınsa da, ahiretinde, mahşer meydanında bizi onların arasında bulundur. Peygamberlerin efendisi hürmetine dualarımızı kabul buyur.